Benden selam olsun tüm Radyo Havan dinleyicilerine diyerek başlamak istiyorum bugün. Herkesi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Evet e, hocam öncelikle geçmiş olsun dilerim. Geçen hafta siz yoktunuz biliyorsunuz. E, bu Maşallah bu haftada e, enerji değil, değil dolu mi? bir şekilde girdiniz. İyiyim, iyiyim, evet <gülüyor> Radyo Havan dinleyicilerine de e, bu hafta e, umarım türkülerimizle e, şöyle sizin sesinizden e, gümbül seçtiğiniz gümbür gümbür diye... Düşünüyorum. Kahramanlık türkülerini işleyeceğiz. Benim de giriş cümlemde olduğu üzere belli olduğu gibi Köroğlu'nu ve Dadaloğlu'nu işleyeceğiz. Kahramanlık türkülerimizden bahsedeceğiz. Onlardan örnekler sunmaya çalışacağız. Umarız güzel dakikalar geçirirsiniz. Bu bir saat boyunca diyoruz. Umarım değil. Aslında gerçekten de hani beklediğimiz türküler diye düşünüyoruz. Çünkü hani bir programı yaparkendeki amaçlarımızdan bir tanesi hep düşünürken e, soruyorlardı o zaman türküler ve yaşamı seçerken yani adı olarak da e, bizim radyo ekibimizdeki arkadaşlarımız demişlerdi. Yani nasıl bir konsept düşünüyorsunuz diye. Biz ozanlarımızla başlayalım demiştik. Niçin böyle seçtik? O zaman da hani bu şimdi bugünkü konularımızla beraber işleyeceğiz ama. Hani çocukluğumuzdan beri duyduğumuz kimi türküler vardır. Bu hı hı. türkülerin sonlarında da e, bakarız geçen kimi adlar var ki. E, bu soru bu türkülerde bu adlarda şiir ve şair olarak karşımıza çıkarlar. Hı hı. Yani sizde e, genellikle bunu eğitim almış olan kişiler daha çok mağlası olarak kullanıyorsunuz ama ilkokuldan başlayarak ortaokulda lisede ve ders kitaplarında da hı hı. hep bunlarla karşılaşırız biz. Tabii ki bu, en bilindiklerinden, değil hı. mi? Bu türkülerle, bu şiirlerle hatta bu adlarla karşılaşıyoruz. Evet. Şimdi biz bu programda da dikkat edersek e, hani Yunus Emre'den başlayarak şey işte Karacaoğlan işlediğimiz konular Pir Sultan, evet. Abdal. hani e, Ve işte daha sonra işleyeceğimiz bugün de işlediklerimizle beraber Köroğlu, en bilindik Dadaloğlu. bilindik ozanları seçmeye çalışıyoruz Evet, Bunlarla de. da hem bunları tanıtmak, ozanları tanıtmak. Hem Hı -hı. de bizden sonrakilere de bir köprü görevi yaparak... Evet. E, bu ...şeylerimizi hem ozanları tanıtarak onlara e, o dönemi de anlatmak istedik. Hı -hı. Ve Büyük Ozan Nazım Hikmet'in dediği gibi girişte de söylemeye çalıştım ama... Hı -hı. ...ne ah edin dostlar... ...ne ağlayın, hı hı. dünü bugüne, bugüne yarına bağlayın dediği gibi... Hı hı. ...yarına bağlamanın bir parçası olarak gördüğümüz bu programda da... ...umarım Köroğlu ile başlayalım. Evet başlayalım. Bugünkü. Hani bizimle beraber ya da bizden önceki jenerasyon mutlaka biliyordur zaten... ...bu ozanlarımızı tanıyorlardır eminim. Türkülerini pek çok defa dinlemişlerdir, ezbere bile biliyorlardır. Ama hani bizden sonraki jenerasyona böyle işte... ...Köroğlu kimdir deyince aa o da kim... işte. Hani Ondan bir türkü dinleyelim mi? Hala yaşıyor. Mesela sananlar oluyor işte. Hı hı. Ee, böyle bir dediğiniz gibi bir bağlantı, bir köprü. bir Ufak da olsa bir bilgi, bir küpe yapabilirsek kulaklarına. Ne mutlu bize. Düşünüyoruz öyle. Evet. Köroğlu kimdir Celal abi? Buyurun. Siz ben başlayın. Diyeyim. Ben aslında başlayın. O, e, o dönemi biraz da e, anlatmak isterdim. Yani sadece Köroğlu'nun kim olduğu ile ilgili değil. Tarihi süreci biraz değil mi? Evet, evet. Yorumlamak o, gerekiyor. Esasında o sürece bakarak Köroğlu'nun... Çünkü hemen e, o, niçin Köroğlu lakabıyla hı hı. işte destansı bir hale geldiği de önemli. Biraz e, bir tarihi bilgilerle girmek gerekecek esasında. Evet o zaman çok kısa e, çünkü, bir şekilde alalım onu sizden. Yani al, vermeye çalışalım. Çünkü bu konuda da çok büyük şeyler var. Hani anekdotlar da var. Farklı farklı kaynaklar değil var. mi? Farklı şeyleri de söylüyorlar Ama hani bilinen mi? Öner Yağcı'nın güzel bir çalışması var bununla ilgili. Mustafa Akdağ da e, o dönemi iyice Köroğlu dönemin yaşadığı hı hı. dönemi inceleyen... Araştırmacılardan bir tanesi O dönemde de Şöyle almış Türk halkının dillik ve düzenli kavgasının Hı -hı. Önemli bir dönemeci olarak kabul ediyor o dönemi evet. Çünkü bu dönemde de Türk halkının dillik ve düzenli kavgası Celali isyanları ile beraber hani Bakıldığı Hı -hı. zaman o dönemlerde evet. 16 yüzyılın ortalarından itibaren Türkiye'de ekonomik ve yönesel düzenin diyerek düzeninin bozulmasını anlatıyor. İşte hı hı. Anadolu Türk halkı da Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu başarıyla bütünlemiş olmasına rağmen sağlam bir iktisadi düzen geliştirememişti diyor evet. Mustafa Aktaoğlu. Geçen o haftalarda da hep bunlardan bunlar bahsetmiştik ama, ama zaten İsmaili o... yani Şah Tarihi evet. anlatırken değil mi? Ee, geçen hafta da aynı persut'larına devam ederken de hı hı. o dönemde aynı kuşakta olduğu için bunları evet. rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 16. yüzyılların ortalarından sonra her alanda dayanılması güç bir darlık yaratan iktisadi sarsıntı Dolayısıyla devlet Hı -hı. ve toplum yaşamına önemli yıkıcı etkiler getiriyor. Evet. Şimdi devlet üzerindeki aksamalar, yani akça değerinin düşmesi bizim Hı -hı. şu andaki tarihimize parasal Anladım. anlamdaki evet. değerler hazine gelirlerinin masraflarını da yetmemesi nedeniyle önemli boyutlara yol açıyor. Hı -hı. Dolayısıyla da bu günümüzde olduğu gibi çiftçi dediğimiz çiftçilere devamlı vergiler veriliyor. Şu anda halkımıza da hani aynı günümüzden hiç farkı yoktu. Ben evet. günümüzde biradaştırmaya çalışıyorum bunları. Dolayısıyla vergilere Çiftçilere veriliyor Şimdi faizcilik borçlandırdıkları köylülerin Ürünlerini ucuza kapatma Ele geçirdikleri topraklardaki ekicilik ve hayvancılık Yapma gibi işlerle Halkı sömürmeye başlayan bir tabak oluşmaya başlıyor bu sefer Bunlar köylülere Angarya yaptırmakla kim bunlar Hazine ve vakıftan pay alan müftü Bakın çok önemli hani Hı -hı. o dönemin idareci olarak kadı Hani naip müderris dediğimiz kişiler Bağ bahçe tarla ve hayvan edinecek Çiftçilik ve hayvancılıkla köylü eze ezebiliyorlar Köylü bu sefer Artık iyice köyden İsyan uzaklaşıyor Şimdiki gibi ne yapıyordu köydeki yaşamayanlar Şehirlere kaçıyorlar Kaçıyordu. O dönemdekiler de buna benzer işte İstanbul'a Ya da şehirlere doğru göçmeye başlıyorlar Şimdi o baskılar Çok artınca Dolayısıyla da tarlasına bırakıp işte Kaçan köylerden dolayı e, O dönemlerde de bakıyor e, Köroğlu'nun da Çıkışı bu döneme var Aslı'ya Esersinde bir ara versek bir mi dinletelim arası? bence Hı. hemen yani, eser dinletelim ee, o zaman şöyle diyelim mert dayanır namert kaçar diyelim kayıptan tamam. güzel bir eser dinletelim. bir türkü. E, türkü arasından sonra yine toparlamaya çalışalım. Hı hı. Şimdi tarlasını bırakıp şuraya buraya kaçan ve adına çift bozan denen köylüler köylerinden kasabalara ve kentlere akmaya başladılar. Hı hı. Geçimi köye bağlı olan kentlerdeki yaşam da bu sefer kötülemeye başladı doğal olarak. Evet. Şimdi 1550 ile 1600 yılları arasında bu çalkantılı dönem Celal-i Ayaklanma olarak adlandırılıyor bizim e, tarihimizde Celali de celal isyanları Celali İsyanları döneminde. Şimdi Osmanlı yönetimine karşı ilk önemli ayaklanma Yozgat yani Bozok Türkmenleri arasında başlamıştır. Hı hı. Celal adlı birinin önderliğinde evet. ayaklananlar e, Tokat'a geçmiş ve Kızılırmak, Yeşilmak arasındaki bölgede de etkin olmuşlardı. Hı hı. Şimdi ayaklanma bastırılıp Celal öldürdükten sonra ise ayaklanmaların ardı arkası kesilmedi. Evet. Dolayısıyla bu tarihte bu dönemde ayaklanmaların hepsine, hepsine Celal, Celal ayaklanmaları, ayaklanmaları dendi. Hı hı. Şimdi bir yanda hem e, çit bozanlar dediğimiz o hani... Tarlasını bırakıp kaçan insanlara çift evet. bozanlar demiştik. Bir yandan da Osmanlı vergi toplayıcıların yöneticilerinin soygunlarıyla bunalttıkları Türkmen halkları çeşitli yerlerde, çeşitli önderlerin çevresinde toplanmayı sürdürdüler. Tabii kahramanlar ürettiler Tabi Tabii kanunun tahta geçmesinden sonra da şimdi bir sürü işte arazi kadı şeyleri falan koyulmaya başlandı ya o dönemlerde de tekrar. Hı hı. işte Köroğlu'nun ortaya çıkışı bu yaşadığı bu olaylardan dönemde... dolayıdır. Şimdi Osmanlı Devleti'nin karışıklık dönemine denk düşmektedir. Dolayısıyla da devlete karşı ayaklanma olmaktan çok hani yerel yöneticilerin zalimliklerine karşı bir tepki gösterenlerin evet. dağlara çıktığı ve gruplar halinde dolaşmaya başladıkları dönemdir o dönem. Evet. Yani Körol da kendisi gibi kendi etrafındaki insanlarla beraber çıkınca. E, tabii haksızlığa aslında baş başkaldırı burada. Tabii tamamen. şimdi siz onun şeyinde hani bir menkıbesinde anlatacaksınız Hı -hı. ama Körol'un etrafındaki işte karşısında topladığı gruplarla Hı -hı. düzen leri korumak isteyen işte beyler beylerini kendi aynı öyle yani değil mi? doğal anlamda işte Zenginden alıp fakire, fakire verme gibi yani. gibi yapıyor. Ve sonunda da bayağı Köroğlu'nun etrafına küçük küçük Tek gruplarla çok... beraber büyük bir levent bölüğü gibi bir kocaman mi? bir evet. bölük ve neredeyse ordu kuruyor. Hı hı. Ee, şimdi burada da tabii Köroğlu'nun esas isminin Ruşen olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ruşen Ali. Ee, evet, hı hı. Siz bundan sonrasını size bırakayım hocam. Tamam ben de şöyle biraz bahsedeyim. Ee, Bolu civarında yaşadığı söyleniyor ama ben mesela birkaç kaynak inceledim. Bununla ilgili bir kaynakta da deniyor ki Bolu aslında şimdiki Bolu değil. Erzurumla Erzincan arasında bir bölgenin ismidir Bolu. Bugünkü Bolu'yla hiçbir alakası yok diyor. Ne kadar doğru yanlış onu bilemeyeceğim. Hani çok e, detaylı bir inceleme de gerekir. Ama pardon, araya gireceğim doğru çünkü Tokat yöresinde de hani bir is, e, var Bolu beyine bağlı Aha. olduğu için belki Bolu deniyor. Evet aslında alakası yok. Şiirlerinde de hep çamlı bel evet, geçer evet. ve çamlı bel zaten Sivas Tokat yöresi üzerinde evet. bir bölgedir. Ee, hani demin de dediğiniz gibi eşkıyalık yapmıştır denir ama eşkıyalık da hani bizim bildiğimiz gibi zulmeden anlamında değildir Değil. aslında tamamen haksızda e, hak, haksıza karşı işte gelen zulme karşı gelen, hı hı. baş kaldıran ve işte mazlumu koruyan bir şey vardır, bakışı vardır Köroğlu'nun. Böyle. Evet. E, şimdi beylerin işte halka olan şeyinden, zulmünden bahsettik, baskısından bahsettik. Yine bir Bolu Bey'in bir hikayesidir aslında. Köroğlu denmesinin de şeye Ruşen Ali'ye. Ruşen Ali nin babası Yusuf, değil mi Yusuf? Yusuf söylemiyorum Yusuf, Yusuf Bey Hı -hı. E, Bolu Bey'in yanında e, at bakıcılığı yap, ki meşhur yapar, evet, yapmıştır. Bu konuda da çok bir evet, insan. Bu hikayesi değil mi yazıldı, çizildi? Hatta tabii, tabii, filmi Arkın Filminde filmi oynadı ve var, şimdi evet. dinleyicilerimizin çoğu da bence hatırlar. O filmden Hı -hı. de hatırlarlar. Onu ben çok çabuk özet geçmek Hı -hı. istiyorum hemen. Kısaça Sonra Bey der ki e, Yusuf'a, bana der çok güzel bir at bul. Çok böyle yani görenler hayran kalsın, çok hızlı olsun, şöyle güzel olsun, böyle güzel olsun. Yani böyle güzel bir at bul bana der. Sonra Yusuf gider araştırır, soyunu araştırır, işte inceler bakar. Önce küçük bir köylen, küçük bir tay bulur yani. Evet. Ve çok böyle cılız, kötü, görünümü çok çirkin, çirkin bir evet. tay bulur ve götürür beye. Ama onun soyunu araştırmıştır o. Yani o Hı -hı. ileride çok güzel bir at olacaktır İyi aslında, at olacaktır. kırat olacaktır. Sonra bey der ki işte şöyle bir bakar sen der bula bula bunu mu buldun bana bunu bana mu uygun gördün gördüm. bunu mu layık gördün der ve hemen o anda gözlerine mil yani şiş kızgın ateşte şey yapmış ısıtılmış şişi bir Hı -hı. güzelce gözlerini kör eder. Ve evine yollar memleketine yollar artık şey Yusuf çalışamaz beyin yanında ve o şekilde evine döner Yusuf başından gelenleri anlatır. Ama Tay'ı da alır gider. Çocuğu da o zaman Ruhşen Ufak tabii. Tabii Ruhşen Ufak anlatır başından gelenleri ve o gün tabii ki çok üzülmüştür olanlara ve onun intikamını almak için yemin eder e, Köroğlu Ruşen Ali. Sen görürsün der. Sonra babası ona tembihler oğlum der bak bu Tay çok güzel bir Tay ol şey, at olacak ileride sem der benim dediğim gibi buna bakacaksın. Böyle işte güneş görmeyen yerde özel bakımlarla babasının dediği gibi onu atı Büyütür. Çok güzel doğru böyle. Güzel bir at olur bu. Hızlıdır. Yağız Bakan bir kere daha bakar falan. Ee, bunun arkasından bir de şey diye bir e, anlatı var. Bingöl'den gelen bir çay vardır. Onlara Aha. yakın oturdukları yere. O çayın köpüğünden e, evet. içmeleri gerekir. Aslında. Köroğlu içecek. Şey, Yusuf, pardon, Yusuf babası içecektir içecek. aslında. Çünkü gözler Üç açılacak. Gözler açacak ve intikamını alacaktır. Ama bunu anlatınca. Ee, Ruşin Ali babasını kandırır o köpüğü kendisi içer o, babası, o, yani o güce o erişir işte birisi de aslında o güçlerden birisi de şeydir e, rivayete göre birisi ölümsüzlük birisi e, çok güçlü olur birisi de saz şairleri yani sanatçı hmm. yönünü de onlardan birisinden alır babası sonradan der ki iyi ki o almış hani oğlum işte çok hmm. yağız çok güzel iyi bir delikanlı oldu ve benim intikamımı fazlasıyla alacak der zaten bilir çocuğun niye öyle yaptığını ve atına biner e, Bolu Bey'inin oraya gider Köroğlu. Zaten o günden sonra adı Köroğlu olarak kalmıştır. Mahlası evet. olmuştur artık. Körün oğlu, oğlu Ruşen kimse bilmez. Hatta şey diyor bir e, hikayede de e, kızını kapatmış Bolu Bey'i bir hı hı, zindana hı. kimse görmesin, bakmasın diye ve onun çığlıklarını da duyar oraya giderken Ruşen Ben der de kurtaracağım az dur. <gülüyor> <gülüyor> Önce gider işte bir şey düzenlemiştir. Pehlivanlara bir yarış düzenlemiştir. Karşılaşma düzenlemiştir. Panayır Bolu Bey'i Panayır gibi. O Panayır da işte en başa geçmiştir onları seyrederken. O Panayır'a o da katılır. İşte soyunur bir güzel. Ona göre şeylere göre e, yarışma Pehlivan'da şartlarına doğru. göre hı hı. giyinir hazırlanır ve herkesi sıradan yener köreoğlu Ve en son o kalır. Ee, Bolu Bey'i alır karşısına sen der çok yiğit bir adamsın seni der ben bütün adamlarımı başına geçiriyorum ondan sonra orada artık geçiremezsin der ben işte senin der o gözlerini kör ettiğin adamın oğluyum ve çeker kamasını orada onu vurur rivayete göre de kellesi uçurulduğu falan söyleniyor öldürür intikamını alır Hı -hı. sonra da gider kızı kurtarır ve kızla evlendiği de söyleniyor bir rivayet. Mutlu son. Mutlu son oluyor. <gülüyor> ee, i̇şte işte halkta Bolu Bey'in zalim Bolu Bey'in şeyinden kurtulmuş oluyor Evet, tabii. zulmünden kurtulmuş oluyor. Böyle bir hikaye var. Çok da hocumuza gider bu hikaye. Niye işte. Çünkü mutlu sonla evet. bitiyor. Derebeyler cezalandırılıyor. Evet, Halk öyle. dediği gibi hani huzura evet, konuşuyor evet. çünkü üzerindeki vergiler gidiyor. Ke yani şu anda da öyle bir şey olabilir Olur mi acaba. Olmamı acaba Böyle <gülüyor> Bir kahraman <gülüyor> yaratılması gerekiyor bize de. Bir köroğlu <gülüyor> gerekiyor bize ama bir Türk yarası <gülüyor> daha verelim mi? Verelim. O evet. zaman şey diyelim benden selam olsun bolu beyine. Çok güzel şu evet. Şu dağlara yaslanmalıdır. Al Sesinden dalar sevda benim. seslenmelidir, seslenmelidir. Paslanmalıdır, paslanmalıdır Tüfeki can oldu, mertlik bozuldu Mertlik bozuldu, değri kılıç kımda Paslanmalıdır, paslanmalıdır Tüfeki can oldu, mertlik bozuldu Mertlik bozuldu, değri kılıç kımda paslanmalıydı. Paslanmalıydı. Eee Sümerleş gününde ağzına sağlık hocam. Yani güzel güzel, bir, güzel bir bir eserdi. Evet. Evet. Şimdi Köroğlu için söylenenler var. Mesela onlardan biraz seçmelerden bahsedebilir miyim hocam? Tabii, yani eee biliyorsunuz onunla ilgili araştırma yapan e, evet. büyük o, yazarlarımız var. Hı -hı. Hani onların sayesinde zaten biz bu bilgilere ulaşabiliyoruz. Yapmışlar evet. De. Pertav Naili Boratav'ın söyledikleri şöyle. Hı hı. Köroğlu tamamen destanı daireleri vücuda getiren karamanlar vasfına haizdir. Hı hı. Onun etrafında her mühitin mahalli hurafelerinin, mütelif asırların tarihi vakayinin ihtimal birçok başka hikayelerdeki epizotların toplandığını görürüz. Türk-İran harpleri, türkmen Kızılbaş mücadeleleri, Celal isyanları hep Köroğlu etrafında toplanmıştır. Evet. Özbekler onu sultan tasavvur etmişler. Anadolu halkı zulüm gören halkın hamisi bir haydut telak etmişlerdir diye Köroğlu Destanı bölümünde anlatmış. Asım Bezirci de çok önemli halk şiirleri üzerine de yazdıkları da var. Köroğlu'nu hem bir hikaye kahramanı hem de bir şair olarak halkça benimsendi ve sevildi diyor. Osmanlı Devleti'nin o çağda sürdürdüğü baskıcı adaletsiz düzene yiğitçe başkaldırdı. Halkın zulüm ve haksızlığa karşı direnme gücünü temsil etti. Dostluk, kavga ve dua sevgisiyle beslenen temiz dili, tok söyleşi ve gür sesiyle savaş ve yiğitlik edebiyatının unutulmaz örneklerini verdi diyor. Hı hı. Şimdi Cahit Österli'ni biliyorsunuz hocam o da bunlarda çok var, büyük evet. araştırmaları var. O da diyor ki, halk Köroğlu'nun o dönemini benimsemiştir ki zamanla ortaya bir Köroğlu geleneği çıkmıştır. Hı hı. Köroğlu halkın gözünde mert bir insan... Çetin bir bahadırdır. Zalimlere karşı amansız, yoksullara karşı koruyucu ve şefkatlidir. İyilik etmeyi sever, zayıflara dokunmaz. Halkı ezen derebeylerini karşısına alır, onlarla savaşır. Sevimli bir kahramandır diyor. Yani o konuda dedim ya günümüzde de böyle Köroğullarına ihtiyaç var dediğimizde. Evet, evet. Ee, Yaşar Kemal de çok önemli. Yani Köroğlu hakkında söyledikleri de. Şimdiki güne kalan Köroğullar bence suyunun, ...suyu Köroğullar diyor. Evet. Yani büyük ustalardan hevesli çıraklara kalmış... ...küçük anlatılar. Dede Korokut'un yazıldığı çağlarda... ...eğer Köroğlu da yazıya geçmiş olsaydı... Ya, evet. ...Türkiye evet. ve insanlık şimdi erişilmez güzellikte... ...bir destana sahip olacaktı. Hı -hı. Bak o Yaşar Kemal'in saptaması çok önemli. E, haydi haydi bu destanlar... ...Karacıoğlan'ın değerlendiği yıllarda yazıya geçseydi yine... ...büyük ustaların dilinden yazılmış olacaklardı. Maalesef işte halk edebiyatımızın çok büyük bir eksikliği. Var, evet. Türkiye'nin kültür politikası olmaması... Ülkemizi en köklü kültürlerden hiç olmazsa yarı yarıya yoksun kıldı. Kültür politikası bir devlet devlet politikası olmalıdır. Devletin kurduğu arşivlerde şimdi cumhuriyetin kurulduğundan bu yana derlenmiş ama her bölgeden, her anlatıcıdan, evet. ustadan derlenmiş yüzlerce köylülü rivayeti olmalıydı. Hı hı. Şimdi elimizde birkaç yozlaşmış Köroğlu anlatımı var. Hı hı. O da son yıllarda derlenmiş Antip rivayeti Köylü Destanı ne olduğu, nasıl bir büyük bir sanat yapıtı olabileceği üstüne bize bazı ipuçları veriyor. Şimdi böyle hı hı. dedik de yaşa hakimini anlatınca bazı söylenciler var. İstanbul Söylencesi, evet, Antep evet, Söylencesi farklı, gibi. Farklı, evet. Buradan ben size bayrağı evet. vereceğim. Hani siz de bu konuda hı hı. bir söylerseniz. Tabii mesela iki kişi özellikle karşımıza çıkıyor. Bir savaşçı Köroğlu. Hı hı. İşte bir de şey tamamen saz şairi olan Köroğlu. Bir rivayete göre de deniliyor ki aslında ikisi de ayrı ayrıdır. Saz şairi olan diğerinin kimliğine bürünmüştür. Ona çok işte... Beğenmiştir özenmiştir ve onu kendine onun mahlasını kendine almıştır hmm, diyor. Anlatabiliyor muyum diyor evet. bir kaynakta öyle diyor Çok çok rivayet var şimdi dediğimiz gibi halk edebiyatına maalesef bu bir yara Yani yazıya hemen geçmediği için bir de zaten bu ozanlarımız yerleşik hayatta değiller Yani gezgin ozanlar gezgin, O zamanlarda bir kayıt Tabii yok. ki gezgin ozanlarımız özellikle e, çoğu at sırtında oradan oraya gezen insanlar O anda hani e, Dadaloğlu'nu da biraz sonra işleyeceğiz Aynı şey onda da geçerli Direk kaleme alınmamış maalesef. Hı hı. Ee, daha sonra işte anlatılarla böyle hikayelerden, işte edebi ürünlerden, şiirlerden yola çıkılarak bu sonuçlara ulaşılıyor. Ki o da ne kadar sağlıklı. Bölgesel farklılıklar da var. Hani sizin söylediğiniz gibi işte Tokat'ta, Bolu'da işte vesairede olanların hepsini birleştirip. Evet. tek kişi olma ihtimali üzerine ortak değerler üzerine yapılmış hı hı. bir işte ancak bir yazgı işte yapılabilecek evet. şey haline getirmiş. Evet. İlhan Başgöz'ün yine e, Köroğlu ile ilgili söylediği şeye de denk geçersek Tarihin Köroğlu'su bir eşkıya. 1580'lerde bulu toprağında cerali olup zengin çocuklarını dağa kaldırmış. Bir de halkın yarattığı Köroğlu var. Evet. Bunu destanlarda, türkülerde, hikayelerde buluyoruz. Aha. Adı Koç Köroğlu. Evet. Koç Köroğlu'nu bilmeyen, duymayan yok. İlkin Bolu toprağından çıkmış Osmanlı ülkesinde de şanına dar gelmiş. Hatta ta Azerbaycan'a kadar varıp tepe Türkmenlerine baş olmuş. Özbeklerin arasında öyle ölü bir anadan hani mezarda doğmuş. Onun için de Güroğlu demişler. Onlar hmm. mezarlara gur diyorlar Özbekçe de hmm. Güroğlu demişler. Koroğlu, Köroğlu hmm. dediğimizin gibi. Türkmenistan'da evet. han olup halkı zalim bir hünkârın pençesinden kurtarmış. ...büyük seddi bile atlayıp Çin toprağına girmiş. Hmm. Ermeniler, Kürtler, Tacikler, Araplar... ...onun hikayelerini kendi dillerince söylemişler. Ermeniler de mesela Köroğlu'na sahip çıkıyor. Çok ilginç, Ermenistan'da da anlatılıyor. Ben mesela onu incelerken o zaman farkına varmıştım. İlginç. Ama hikayedeki Türklerin hepsi Türkçe kalmış. Çok ilginç bir şey. Evet. Ya Yolları dürüp bir, bir bohça gibi kısaltan... ...hani Kırat. Yalnız Köroğlu'nun değil... ...Türk diline taşımış yaban illerini. Hani Kırat'a binip gidiyor ya. Evet. Yani bütün illere gitmiş... Yani bu da önemli. Ruhi suyu da söyleyeyim Hocam. Bu... Bir türkü arası verelim mi? Verelim o zaman. Evet, Devam edelim. Ee, sevgili arkadaşım Cem Çelebi'nin sesinden Çok güzel bir eser yine. Köroğlu eseri Tokat Ellerinden. O Altın zaman Radyo Havan dinleyicilerini de e, Cem Çelebi'nin e, önerelim. Önerelim Çünkü Kesinlikle. çok güzel yorumları çok, var. Çok güzel. 2-3 evet, albümü var Hı -hı. Arkadaşımın. Özellikle Değiş Sevenler için son albümünü evet. ben e, ısrarla Tavsiye ediyorum. Biz de zevkle dinliyoruz Zaten evet, kendisini. bakalım. sellerinden babam aldım bakırı aldım bakırı incitmeyin fukarayı fakırı boz bulanık seller gibi rakıyı biçirin beylere ben gelene dek ben gelene Boz bulanık seller gibi rakıyı İçirin beylere ben gelene dek Ben gelene dek Zarar, merhamet etmeyin oyun bozana 70 batman pirinç küçük kazana Yedirin beylere ben gelene dek Ben gelene dek Yetmiş batman pirinç küçük azana Yedirin beylere ben gelene dek Ben gelene dek Kır oluyum da da gezerim, da da gezerim esen yerlerinden hile sezerim. Demir kürün gilen kafa zezerim İlişmen fakire ben gelene de. Ben geleneğe de. demir kürün giilen gafaz ezerin ilish ben fakire ben geleneğe ben geleneğe evet cemden de dinledik hocam cem şerebeden pardon. Çok, ee, da çok da güzel. güzel evet, Beğendiniz evet mi? beğendik ve üstelik e, dediğim gibi zevkle dinlediğim bir e, ozan Ses, diyelim evet. seslerden. Yine e, şeyle Köroğlu ile ilgili e, bizim e, ozanlarımızın söyledikleri var. Şimdi Ruhusu da demiş ki halkımıza göre Köroğlu zalime baş kaldıran, yaşlılara, zayıflara dokunmamayı, tamahkar zenginlerle uğraşmayı, dertlerin derdine bakmayı öğütleyen Yiğit bir kişi, evet. bir destan kahramanı, hı hı. kavuşturan, kurtaran, esirgeyen, krat motifiyle kökleri daha çok gerilere giden bazı efsanelerle Celali Köroğlu Ruşen ve Celali Kiziroğlu Mustafa Bey gibi bazı evet. gerçeklerin daha da Allah bilir nelerin ne özlemlerin karışarak oluşturduğu bir destan. Halk bu Köroğlu türkülerinin hikayelerini dinlerken yürekleniyor. Asıl Köroğlu gerçeği bu bence deyip, çok güzel bir saptama yapmış. Evet. En son Ümit Kaftancıoğlu ile bitireceğim. Tamam. Aslında çok söyleyen var ama biliyorsunuz zamanımız da ona uygun <gülüyor> değil. <gülüyor> Ümit Kaftancıoğlu demiş ki, Köroğlu'nun yaşadığı çağın celali isyanlarına dayalı olduğu su götürmez bir gerçektir. Hem ağız derlemeleri, hem Köroğlu'nun şiirleri, hem cönkler, hem arşiv belgeleri, hem de Köroğlu üstüne çalışma yapanlar bu konuda birleşiyorlar deyip böylece bitirmiş. Evet. Ben sizin devamınızı isteyeceğim. Tamam, o. Hem Ayvaz'dan da biraz bahsederek. Bahsedelim. Hı -hı. Şimdi dediğiniz gibi yanına pek çok insanlar onun mertliğinden dolayı Hı -hı. E, yanında bulunmuşlar. Onu sevmişler. Mesela Ayvaz ismi çok rastlanır. Demircioğlu'na çok rastlanır değil mi? Okuduğumuz şiirlerde. Benim sizin oralarda da Ayvaz diye de yerde Ayvaz var. Ayvaz yani. da var. Evet. <gülüyor> Nisan Ayvaz var. Ayvaz'ın da hikayesi yine çok küçük bahsedeyim. Hı -hı. Onu yine bir kervancının elinden kurtarır. Ayvaz'ı işte soyup soğana çevirmiş ve tam bir uçurumun kenarına atmak üzereyken e, Ayvazı, Ayvaz bir yiğidin adı bir e, kişinin hı hı. adı Ayvaz Onu kurtarır ve Ayvaz ondan sonra der ki sen beni kurtardın hayatımı kurtardın ben bundan sonra hayatımı sana azıyorum Ve onu yanından ayrılmaz ve şey denir ya hani böyle ne geziyorsun ola Ayvaz gibi falan evet, derler de, deyim. Ha, deyim vardır sürekli gezen ikili birini gördün mü ola Ayvaz'dır onlar yani Ayvaz'ın şeyi de bu e, söylencesi de. E, e, şimdi dilinden ben çok az bahsedeyim. Hı hı. Siz de söylediğiniz gibi zaten çok güzel anlaşılıyor. Hani türküleri dinleyince de görüyoruz. Birkaç örneğini de şiirlerinden vereceğim şimdi. Kahramanlık türküleri deyince zaten ilk akla gelen koçaklamalar oluyor. Yiğitleme, koçaklama, koşma. Hı hı. Bunlarda da işte 8 ile 11 heceli oluyor ve Türkçe söylenmiş halk dilinde söylenmiş gayet temiz duru anlaşılır bir Türkçesi var zaten bunu da görüyoruz işte e, Dadaloğlu'nda da aynı şeyleri söyleyeceğiz evet. biraz sonra hı hı. mesela güzellemeleri de rastlanıyor çok fazla olmasa da güzellemelerinden şöyle minnacık bir örnek vermek istiyorum ben Celal abi eğer iznin olursa estağfurullah ne demek hocam zamanımız varsa eğer şöyle güzel bir dörtlük okuyalım hı hı. Kimisi pınar başında, kimisi yolun dışında. Al giyen on beş yaşında, ille mavili mavili. Kimisi dağlarda gezer, kimisi incisin dizer. Al giyen bağrımı ezer, ille mavili mavili. Mavilim. Kimisi odun devşirir, kimisi kahvesin pişirir. Al giyen aklım şaşırır, ille mavili mavili. Kör oğluyum, der ki ne olacak? Mavili benim olacak, takdir yerini bulacak. İlle, mavili, mavili der. Ve güzel bir güzelleme adı Çok üstünde. Güzel, evet. güzel bir e, güzellemedir bence. Bir de Bolu Bey'ine kaldırısı var. Onunla, onunla da şöyle bir hemen bir, bir iki dörtlük söylesem. Zamanımız nasıldır? Var, var mıdır? Tamam. Hemencik şöyle okuyalım. Eğer kendilerinde erlik var ise gelsin dövüşelim Bolu Bey'leri. Kanından susayıp candan geçerse, gelsin dövüşelim bolu beyleri. Atına bindi de eyledi dizgin, alayları çatıp etti mi bozgun. Leşine kondurmak isterse kuzgun, gelsin dövüşelim bolu beyleri. Alasadığımı sunduğum özüme, hezeyran kalkınım aldığım dizine. Köroğlu der, kan göründü gözüme, gelsin dövüşelim bolu beyleri. Burada da böyle çok güzel bir başkaldırı isyan değil mi vardır evet. artık. Hani Bolu Beydi kim oluyor? Her <gülüyor> <gülüyor> gibi. Şu anda Bolu Bey'i olan bir sürü şey var ama. Hani, Bolu Bey'lerimiz çok değil mi? Bolu, Bolu Bey'liğine ama özenenler var. Ama bunu yok maalesef. Evet, şimdi dediniz ya böyle Köroğullar var mı diye. Aslında Köroğlu kendine göre bir adalet sistemi geliştirmeye çalışmış. Sen yani doğruya yanlış ama günümüzde Kendi biliyorsunuz. Göre tabii evet. o dönemler bitti artık. Hani 16. yüzyıllardan bahsediyoruz biz. 21. yüzyıldayız. 20. Hı hı. yüzyılda da en çok Demokrasi yani ön plana çıkar. Evet. Şimdi demokrasi denildiği zaman ne anlıyoruz? Demokrasinin esas prensibi halkın egemenliğidir. Hı hı. Ama milletin kendi yönetecekleri iyi seçebilmesi için yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Hı hı. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi otokrasiye geçebilir. Ki? Halk ölmeyi sever. Onun için güzel sözlü demagoglar kötü de olsalar başa geçebilirler. Hı hı. Oy toplamasını bilen herkesin Devleti idare edebileceği zannedilir. Demokrasi bir eğitim işidir. Evet. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. olur. Devam edilirse demagoglar türer, demagoglardan da diktatörler çıkar. Maalesef, Bunu ben söylemiyorum. Maalesef. Bunu evet, Platon, Platon söylüyor. Yani, e, hoşuma gitti geçen gün bu sözleri evet. okumuştum. Gerçekten tam bizim toplumumuzu şu anda... İşte, şimdi işte, Köroğlu'yla o kadar iliştirdin ya. de hani Pir evet. Sultan, Köroğlu bunlar. Uh -huh. Şimdi bakıyorsunuz günümüzde de onun için güncelliğini koruyorlar. Uh -huh. e, Köroğlu'nunla bitirelim yine hani çok fazla günümüze gelmeden de. Çünkü günümüze gelince başka şeyler de konuşmamız <Gülüyor> evet, gerekecek. Evet, evet. Köroğlu adına ilişkin ilk bilgiler Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine dayanmalı. Evet. evet. Seyahatname'ye göre Yeniçeri Ocağı'nda çöğür çalıp söylemekle ün yapmış Köroğlu adlı bir çöğür ozan bir saz, evet, karşımıza varlama. çıkıyor. Hı hı. Bir de dağlarda yol kesmiş Köroğlu. Hani biraz önce sizin iki, söylediğiniz iki, gibi. Iki, iki, evet, 16. Evet. yüzyılda yaşadığı kabul edilen Köroğlu eşitliği, adaleti, ezilenlerden yanı kişiliğiyle destansı bir kahraman hı hı. olarak kabul edilmektedir. Evet. Şimdi biraz önce Ayvaz'ı söylediniz hocam. Yani siz Ayvaz'ın o türküsüyle evet. programımızı bu kısmını bağlayalım, bağlayalım, mı? bağlayalım mı? Sadık Gürbüz'ün sesinden... Ayvaz güzellemesini dinleyelim o halde. Siyah kâküllerim dökümü, Kızıl güllere, güllere Ala gözlerini dikmiş, tozlu yollara, yollara Ala gözlerini dikmiş, tozlu yollara, yollara Ayvazım dolaşalım, gel ayvazım dolaşalım. Çamlı belleri belleri, çamlı belleri belleri, çamlı belleri belleri, çamlı belleri belleri. Sen Leyli Düşüp çöllere Çöllere Ben Mecnun olayım Sen Leyli Düşüp çöllere Çöllere Gel Ayvaz Dolaşalım, gel ayvazım, dolaşalım Çamlı belleri, belleri Çamlı belleri, belleri Çamlı belleri, belleri Çamlı belleri, belleri. Çamlı belleri. Dolaşalım gel ayvazım dolaşalım çamlı belleri belleri çamlı belleri belleri, belleri çamlı belleri Evet Köroğlu'dan sonra aynı tarzda olan diğer bir ozanımız Dadaloğlu'na evet, başlayalım. Gerçek adı Veli. Osmanlı evet. Devleti'nin Anadolu Türkmenlerini iskân politikasına tepki olarak hani o zamanlarda asimilasyon diyoruz ya şimdi günümüzde hı hı. tanınmış bir halk ozanı oza. 18. Evet. yüzyılın ilk son çeyreğinde Kayseri'nin Tomarza ilçesinde doğup 19. yüzyılın ortalarında öldüğü bilinmektedir. Şimdi doğum ve ölüm hakkında kesin bilgiler yok hani üstelik yakın bir zaman olmasına rağmen ama Oğuzların Avşar boyundan olduğu evet. düşünülüyor. Osmanlı Devleti'nin konar göçer Avşar, Karsantı, Sırkıntı, Bozdağ Kırıntı, berber, gibi Türkmen aşiretlerini yerleşik hayata geçirmek için verdiği uğraş yer yer baş ve çatışmalara neden olmuştur. Çünkü bunlar göçer olduğu için yerleşik düzene geçmeyi pek hoşlanmıyorlar da istemiyorlar, i̇stemiyorlar da yaşam tarzları Çünkü uymuyor peki. Şu anda günümüzde de Roman vatandaş dediklerimizi hatırlayalım. Evet. Onlar da öyleydi uzun süredir yerleşik Tabii. düzene geçişleri çok eski değildir. Yani hala göçer halde olanlar vardır Hı -hı. ama Türkiye'deki yaşayan romenlerin çoğu Artık bir yerleşik düzene geçmişlerdir. Hı hı. O dönemde de Dadaloğlu'da e, o avşar aşeritlerindendir. Şiirleri yak, yerleşik hayata geçmek istemeyen Türkmen aşeritlerin sesi ve sözlü tarihi sayılabilir. Her yıl Kayseri'de Dadaloğlu yani avşar şenlikleri düzenlenmektedir aslında. Ben bu coğrafyaya bakarak konuşmakta fayda hı hı. var. E, evet öyle devam ederim hocam. E, Kayseri'de dediniz aslında asıl yerleri onların Kayseri ve civarıdır. Hı hı hı. Ve abdallardandır avşarlar ilk Yerleşikleri evet. abdal soyundandır. Bunların e, Adana'ya mecburen işte zorla devlet baskısıyla göç ettirilmeleri İskan deniliyor ya bunların iskan evet. ettirilmiş. Yerleşik hayata geçmeleri. Evet şimdi, evet tamam. ama maalesef e, bu hoş karşılanmamış ve sürekli çatışma halinde olmuşlar. Abdalları işte aşağı yollayınca Afşar boyları işte Kozanoğulları şeklinde Hı -hı. Bu günümüze gelişi Kozanoğulları. Değişik süreçlerden geçiyorlar onlar ve her seferinde de karşı çıkıyorlar ve ayak duruyorlar. Çatışma halindeler sürekli. Kayseri civarında aslında. Bu biraz sonra bir şey dinleteceğim. Şimdi aslında bir şey Hemen dinletelim ama evet onu? bence de çünkü bu konuşmalarımızın hani özetlemesini, e, özetlemesini, yapıyor, özetlemesini yapalım. O Bülahmet türkü Hı -hı. de belki de çok değişik bir şey olacak şimdi Radyo Havan dinleyicileri için de. Bizim hani hep canlı olarak söylediklerimizin Hı -hı. dışında bu hikayeyi hem hikayesini anlatan da onu da anlatan evet. hem de türküsünü söyleyen evet, evet. Gülahmet Ahmet Ahmet Yiğit Yiğit çok da güzel yansıtıyor bölgenin ağzını şivesini evet. yansıtıyor tamam. birlikte o... dinleyelim önce dinleyelim. ondan sonra üzerine, üzerine ilerleyelim konuşalım, konuşalım. Tamam. peki kıymetli dinleyenler Avşarlar Torosları uzun yayla pınarbaşı Sarız dolaylarını Kendilerine yurt edinmiş Büyük bir aşirettir Osmanlıların son dönemine doğru Devlete karşı yapılan İsyanlar üzerine Derviş Paşa Komutası'nda fırkay İslahiye Ordusu gönderilip Avşarların Çukurova'ya iskanı istenir ...oraya yerleştirilmesi düşünülür. Avşarların yurduna da... Kafkasya'daki ...Çerkez vatandaşlarımız yerleştirilecek. Ama avşarlar... ...Çukurova'nın sıcağına... ...sineğine, sıkmasına alışkın değil... ...buna karşı çıkarlar. Fakat Derviş Paşa der ki... ...kan dökülmesin... ...savaş yapmayalım... Gelin siz Çukurova'ya yerleşin Oraya da Kafkasya'daki Çerkez vatandaşlarımızı yerleştirelim derler Amşarlar bunu kesinlikle kabul etmediği gibi Dadaloğlu gibi şair bir kahraman Dağlar bizimdir der Ferman padişahın ama dağlar bizimdir der Biz Çukurova'ya gitmeyizdir. Derviş Paşa Komutası'ndaki asker üzerlerine gitmeyi hedef aldıklarında Dadaloğlu der ki avşarın hepsi kırılsa yine de iskan olmayız. Bunun üzerine Dadaloğlu yakalanır Payas'taki zindana hapsedilir. 3-5 ay 1 sene geçer aşiret tabi iskan edilir. Askere karşı gelinmez, Dadaloğlu içten içe canını sıkar. Der ki yahu şurada burnumun dibinde Mürsel aşireti var, dayılarım var amı babasında. Ben burada zindanda yatıyorum, aşiret perişan. Gelip halımı bile sormadılar der, alır bakalım orada gasefetle ne söyler. Benden selam söyle, mürsel olduna, aman aman oluna. Asi suyuda dalgalanıp coştumu beyler oy oy. Aman şirin olur da bahadırın güzeli, güzeli. Gora'lara da bir baya göçtüm mü beyler oyuyor. Oy. İshirin olur da Bahadır'ın güzeli güzeli. Bölük, bölük de bir buaya göçtüğümüz beyler oyuyor, <Gülüyor> Beyler o ya Lahbet Bey'di değil, Bey'lerini unutsun ya Ferman geldi İstanbul'a geçti mi Beyler o ya Geçti Başadan isken ömrü verince verinceye, Gozan oğlu belinden düştü mü? Düştü. Dadal şöyle bir özetlemek gerekirse, Afşar aşiretindendir. Ee, babası Musa, kendi yani asıl ismi Beledir dedik ve çok güzel işte yurt ve tabiat güzellemeleri yazmış, sevda şiirleri söylemiş ama bunların yanında en çok biz onu özellikle de e, Afşar Elleri ile biliyoruz, değil mi? Kaptı evet. Güzeli de Afşar Elleri şiirle biliyoruz bir e, türküsüyle evet. de. Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir der ve o altına imzasını atmıştır. Günümüze kadar da bu artık bir simge olmuştur değil mi? Evet. İşte sloganlaşmıştır aslında. Bütün gruplar Hı -hı. işte protest gruplar hep bunu kullanırlar. Bu yönüyle de yiğittir. köreoğlunun ruhunu görürüz. Yiğit ruhunu, kahramanlık ruhunu görürüz. Diğer yandan da Karacaoğlan'ın e, bu naif ruhunu, sevda. sevda yönünü, aşk işleyen yönünü, yüreği işte böyle çok... Ee, ne diyelim soft yumuşak yönünü görürüz bu yönüyle de Karacaoğlan'a benzer ee, onun haricinde bir tarafında el, bir elinde silahı bir elinde sazı olan aynı e, Köroğlu gibidir Köroğlu Hı -hı. ile ilgili ne dedik bir de tüfek icadı oldu mertlik, mertlik bozuldu demişti onun da altını evet. çizelim gerçekten Hı -hı. o da önemli bir sözdü Dadaloğlu ile ilgili söyleyeceklerim dilinden bahsederken zaten aynı şeyleri söyledik çok anlaşılır bir halk dili dedik bunun haricinde söyleyeceğim bir eğitimli olması var. Evet. Az çok eğitim aldığını anlıyoruz. Ee, anlatılanlardan, söylencelerden. Ve çok fazla gezdiğini biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Şiirlerine dayanıyoruz. Çünkü en fazla şiirlerinde şehir, kasaba, köy, dağ, evet, mezra evet. adı geçen şairlerimizden, ozanlarımızdan birisi. Günümüze kadar hala seviliyorsa, söyleniyorsa bu ozanlarımız çok şey yapmışlar diyoruz. Bunları tanıyalım ve bir türküyle de... Bu haftayı kapatalım istiyorum ve ben şimdiden herkese yeni yıldan önce var değil mi programımız? Bir programımız var. bir haftaya. programımız. Peki o zaman her şey gönüllerince olsun. Türkü tadında kalsınlar. Kulaklarından eksik etmesinler türkülerimizi diyorum. Hoşçakalın. Evet. evet ben de Türkler ve Yaşam programını burada son verirken haftaya görüşmek üzere. Hepiniz dostça kalın, e, Türklerle kalın diyorum. Ve Dadalıoğlu'ndan güzel bir eser daha dinletiyoruz. Arabatlar yakın eder Irak'ı Arabatlar yakın eder Irak'ı Yüce yol aşan yollar, yollar bizindir Yollar bizimdir Selerimiz rahim temranı, hakımızda devlet etmiş fermanı, hakımızda devlet etmiş fermanı, fermanım padisham kardeş dalar bizimdir, dalar. kavga kurulur öter tüfek davulun bazlar vurur nice koçitler yere serilir nice kocitler yere serilir ölen ölür kalan sağlar sağlar bizim programına ulaşmak için Turkular ve Yasam at ieo.org.tr Türküler ve Yaşam Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgi Can Dalga